dolayısıyla altıncı sayfasının demin habercilerinde de bir kavram var hocam. Müslümanlar var. Sevin Melik'in okumuş. Ebû Hureyre'nin de Abdullah bin rivayet olarak diyor ki: "İnsanlar Allah'tan sonra dünya denen 30 yılın cuma günü, İta kışa, ita renim, etim kabul eden başka bir normalde hatta yozbalılar. Sadece Allah'ın ve Buyuruyor ki, Peygamberimiz, sallallahu aleyhi ve sellem dediğimiz, kulların işte bizdeki bütün işler ameliyoruz çoğuluk ahmal deniliyor. İyi işlerse ahmalü saliba diyoruz. Ahmalü saliba. Teh bir yer işte Kötü iş şey yapıyorsan ahmalü seccal ya veya ahmalü kabihal. Kötü, fena. <gülüyor> çirkin, kabağın şekilde olan böyle Ama herkes işte bir şeyler Evet. yapıyoruz dünyada iyi, iyi, kötü. Ramazan'da kimsi ordu çocuk, bir Kimisi terakki yiyor, kimisi beyazı da evlenmeyi de yiyor. Kimisi efendim mümin, kimisi kâdın. Kimisi hayır yapmak için takip arıyor, kimisi insan koymak için ee, soyuna kadar alıyor. Yani i̇nsanlar aldatacak insan arıyor. Çeşit, çeşit. İnsanların anayirleri, tabi yani ahir kelimesi Türkçe nedir de insanın bilir sporunduğu zaman kullanılıyor Onun için o kelimeyi de insan sevmiyor. Hani halkı Arapça'da olay nasıl? Öğrenmez bir de, ee. Onun için fiilleri, işleri yaptığı bütün faaliyetlemi, İlk, kötü, kötü, zayıf, kuvvetli, az, çok yaptığı bütün hareketler, söz verirseniz, bunlar ahmetler, ahmetler, her şey pek gibi cumartesi, ahmet. Diyor Peygamber Efendimiz bu aynı şekilde. Cuma, ahmetli yok ama devamında anlatılıyor. Allah Allah Ya Rabbi, Dersin melekler, işler kuzarı, ahmak'ın işledikleri, işler, yapısları, kâdiller, iyidir, hepsi, hem peşkebe hem <gülüyor> an, burada böyle geçiyor, ve yum tezgütü hem şey'a, Allah min şerif korkmayan bu mağrur. Yunuslar bütünler auf sindarüşü bilardo Allah hiçbir şey orada koymuş Bütün Müslüman topla mağrurun Yani biraderi hatasıdır. Ersülün akbodunu. İlla öyle bir işte, adam. Hak olunmazlar <gülüyor> bırakmazlar. Harici tutulur. Hak olunmazlar. Bu önemli bir şey. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çünkü Allah bunlar için buyuruyor ki Bu iki azabı geriye bırakın. Daha sonraya bırak, Hakkı tecrübe din. Bu ila adamların bir şeyini geriye bırakın. Hatta Yücehan yuvayet ile var. Efendim. Efendim. Arabanın üstünde düzenli şeyler bu kenar, arabanın sol olduğu yerler, arabanın iyi gelen şeyler bunlar. Onları ayırtıyorum. demek ki bir güç var başka bir Müslüman da. Yetişmiş, çatışmış, kavga ediyse, korup neyse, dardıysa, çekiciymiş, çatlayışış, kavrayışış ise. O istifade ediyor, Allah'ın hafı, mağduriyetinden istifade ediliyor. Bu <gülüyor> mehalde, bu manada, bahre hadisi şeriflerden çok. Yani Allah'ın hafı, merat gecesinde, kalbiyet gecesinde, bütün müslümanları affedersin, şunlar, şunlar harik. İşte onlardan harik olanların birisi, iki müslüman birbiriyle kavurlu problemi ve şeyse, sa soluk gidilse araların, küçüklük değilse Bunlar kapitle de barışmaya kadar sol altı gelirler bunları ayırın diye aldan gururun içinde olgun zamanları ayırır. Demek ne olmak lazım? Bizim hangisi şeyleri anlattığınız Herkes de kendini bu şey, Boşuk olması lazım, herkese affetmiş olması lazım, tüm şeylerin problemi olmaması lazım. Çünkü kendilerini söyler tabi, emrim var olduğu yapar. Çünkü sen geri Basit durmak yok. Yani kaşına, gözüne bakıp, dostluğuna, affamına bakıp da kusurunu söylememek yok. Mevcide, makamına bakıp da söylememek yok. Hatta karşısında size söz veriyorum, ama şu hatayı görüyorum, ne yapacağım. Veya buna hata gibi evet. evet. görüyorum, hakim bir görüyor musunuz, acaba yanlış mı görüyorum, bir iddia vardır bunun bilendiğinde, güzeldir. Dolayısıyla, evde evet, çıkardık, sarmaya geliyorum, yüzüne geliyorum, evet. sevgilemeyip söylüyorum, böyle anlatabilir, anlatabilir, anlatabilir. Hakkı söylüyor. Çünkü hak daha iyi. Allah, hakkı söyleyemezsin. Hakkın daima hızında bulunmasına hakkın söylenmesini istiyor. Hakkın söylenmemesini doğru buluyoruz. Yani hakkın söyleyecek yerde tutan insan şeytan gibi. Cilsiz şeytan gibi. Diye hadis-i şerif var. Söyledir. Söylediğimiz yerde hakkın söyleyecek. Ama kimseye karşı kişiye kötü kuyruğu olmuş. Herkese Olmayacak. Evet, <gülüyor> problemim devam uzak edecek. Kızıldır, uzanacak. Kafayı devam edecek Daha sonra seneler üstüne mezarı kadar evet devam edecekler. İnatçılar var. <gülüyor> Aslında evet. Hangi havada olunca sorulmuş. Hiçbir, hiç bir terapi. Hangi terapiyi biraz daha doğrusu, bir şey yaptı mı başa değil <gülüyor> e, Bayram'da diyorlar, e, dağılığı tutulması, golü gitmiyor, eklemle gitmiyor, vesaire. Aynı şekilde kolu komşu arası diyor e, Hocam ben selam veriyorum o selamı aldım. Ben barışmak istiyorum, o barışmak istiyor. <gülüyor> de yani bu barışmak isteyen Allah razı için barışmak istiyor. Belki de haklı olan kimisi. Bırak istedim, hee bak nasıl gelmeyen var. Bak işte evet sen haksız Allah'tan geldi, hani haksız olurdan değil. Allah'ın rızası aradından geldi. Sen anlar mıyım? Sen hala kesin kesin kesin kesin Allah için sen Allah demiş geliyor, sen hala Allah beni hak ediyor demişsin. Böyle konuşuyor. Paris'ten gelen Selahattin Alı, bari bana tekiyede sen onu var, Asılın hiçbir kimsinin karşısında içindeki kim, adalet, buğul, düşmanlık vermek evet, evet. için ve sebebiye Müslümanları sevdiğine Evet hocam, güzel bir sorular soralım çünkü anlatmak istiyorum. İslam'da Allah için çok sevdiği. Tamam, bu illa Allah için bir Kardeşim selam aleyküm. Ben seni Allah için seviyorum. selam -aleyhi. Allah için seviyorum. Tamam. Çok iyi. Allah için bir insanın öteki bir insanın Allah için Para evet. için değil, para <gülüyor> e <-M> için, değil. Ben seni seviyorum, ben seni seviyorum. O Allah yani. Mevlar için Allah için. Allah için sevmek var mı? Var mı? Ben okumun var. Kurdu İlahı, Sıra, Tadisi İlahı, neyse de var. Ee, Yakaladık için El-Bud'u var, Allah içinimiz var. Ben onu el var, Allah içinimiz var O da var. Allah için, de var. De, var. Allah için biz de, biz de var. Neden? Allah'ın evriyle ilgili dinlenmediği evliliğinde zaman, İlahi öyle bir <gülüyor> Çünkü bizim asıl vazifemiz Allah'ın emrini yemeye getirmek, Allah'ın yasaklarını yaptırmamak. Asıl işimiz Allah'ın sevgisinin zansı kazanmak. Yakınca ondan yapıyoruz. Yani herkes onu görmeyi de Allah'ın zansı için e Şimdi Allah mühmanıyla bir dost olursam, Allah'ın haramlı işleyen insanları sever bu zaman Allah büyük mühendiri Allah haramını vermez. Onun için Allah'ın mühendiri Müslüman, Daima Allah'ın adam Allah'ın rızasında ayrıldı. Babası. Babası da olsa Allah'ın rızasından ayrıldı mı? Olmadı arkadaşı oradan dostu. O zaman diyecek ki Allah böyle emredeni yaptı, iş mi içiyorsun? Fahit diyorsun. kumar diyorsun. zina diyorsun. Böyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz. Tabi burada da bir şey var. <gülüyor> bu taraf için işte. var. İnsanlar günah işleyebilir. Tabiatlarda var, bayralarda sayılık var. Şeytan var, işte. nefes var, günah işleyebiliyorlar. Olabilir şey yani, olmadık insan, olmadık günah işler. Ama böyle de var. Binahar'ı devre de, edilmeyi de. aldım. Ben çok bir anlar işlemiştim. Çünkü bu çizme aldık adam. Çok bir sana vardı de. Umarım dedim. Bunu yaptım, bunu yaptım, bunu yaptım. Hatta hırsızlık yapmış olabilir. Ve vallaha var. Kullaklı olup zaman geliştirdim. Sadece ben de temiz lazım. Yani bal almış, burada yapraklar kafetir adam. Yani bal da Ama YouTube adamı nerede böyle? Kutmaktan sahibi değil dedi ki, yapmadın da ayırır. ama şekil kimler diyor bak, oldu böyle oldu. Yani onlar için değer var. Evvelde onun evvelki zamanlarda Allah'ın dinde insana kızmak yok, günahsız kızmak var. Bak bu çok büyük bir şey. İnsan biraz işliyor. İnsanın biraz işi varsa işteki günahsız oluyor çünkü evvelki zaman Allah evvelde ne ya iyi insan olacak. Ben evvelde söylediğim onun iyi insan işine tahmin edeceksin, mülakatından bahsediyorum çalışıyorsun. Çocuğunu sevmiyor musun? Seviyorum. Hata ne zaman cezalandırmıyor musun? Cezalandırıyorsun. Neden cezalandırıyorsun? Sevdiğinden daha iyi olur. Yani çocuğu sevmiyorsan hatasından dolayı cezalandırıyorsun, yapmasın yani. Öğretmen görüyoruz derdi. Yani. Acaba olabiliyor derdi. Yani. Bazen bazen durur, durur. Efendim, evet. e, neden seviyordur? işte, yapmazmış. O bakımdan düşmandır, değeri günahatır. aramadı, Kişiye değildir, kişiyi sevecek. Aziz kardeşim, canım kardeşim, sen kendinle göstermiyorsun, bu yaptığın doğru gel bu günahını bırakın, yapmadın diyecek, onun günah tavlası için buraya Bak, ayıp, alman, arman, arman marz, edemsi. İşte bak, şunları yapmış, bu Hayır Allah, böylece yapılır mı? Yapılır mı? Yapılır mı? Allah, seni de o günaha düşürür. Hacı Şerif'e bölümünü diliyor. seni o günaha düşürür. mı? Gördün mü? Hakkası sen de yaptığın işler. Onu ayıpladı, sen de yaptın. Onu değil. Ya bana ayar kurucusu bir daha benimle bir daha bir daha Bu intörör bir yani günah, günah <gülüyor> da var, adamla müdürlerden bu gelmek var. Ama sinerse düzelirse diye yani filanda Bir hafta içinde bir zaman. Bir, zaman. <gülüyor> evet. bir şey görüyorum. Evet. Bu hadis-i bir, bir başka hadis-i şehirde farkında onu da e, Efendimiz ne Peygamber Efendimiz'in üzerinden deneyeyim. Pazartesi Meclis-i Peygamber Efendimiz'in Ramazan'ın dışında orkutlardır. Tam da Pazartesi derdik, de, ordundardır. Ordundardır. Peygamber Efendimiz'in günlerdir. Ramazan'ın dışında orkutlardır. Pazartesi Meclis-i Peygamber Efendimiz'in orkutlardır. Duyurmuş ama ben ve Allah'ın dergahına arz oldum. Ben de benim amelilerim Allah'ın dergahına arz oldukken Allah'ın sevdiği bir durumda olmayı, oruçlu olmayı seviyorum. O nasıl olurdu diyorum. Kime bu ameliler? O kullandığı için de Demek ki benim için oruç, oruç çok seviyorlar. Oyunun mükafatı çok yüksek eden oyun sabıklı var. Sabıklı varlığı olduğunda sevabı ve sağlıyor. Bu neyse ki bu bilgisayar, da. hesaba e, çok önemli. Allah onu bir çok seviyor. İşte Allah'ın sevdiği, ibadetliği çıkarttırmak <gülüyor> Allah'ın kadar şeyi yapıyor peygamlara de. Bizim bir, bir karın bağırsızlığına tutulmuş var ki, Hocam, böyle bir gün kapalı böyle Her ilacı, su alıp içti. Hocam dedi, pazartesinde oruçlarımı tutarsam buna lüzum Yani kendin iyi oluyor, vücudun rahat oluyor. Oruç duyan insanın seher kademeleri gerçek konaktır. Ee, Oruç günü de seher odasının diye de bir kalem vardır. E, demek ki Hazreti Selçuklu günü Arjolun diye bir hadis-i şerif var. Cuma günü de iç işlerine Arjolun diye hadis-i şerif var. Şimdi sen kaçıyorsun? Senin baban, bencil. Hocam büyükler elçisi. Allah razı kabulü nur dolup ağlamalar ağr olsun. olsun. Mekanları cennet olsun. Eee, diyebilirim. Ha, senin bu dünyada hayat edin yapmak zorunda olduğun işler kişisel konularda. Ne zaman bir zaman? Diyor adam babasına, senin oğlanla konuş. Mayhaneli gitti. Fikri mükemmel. Şenol orada gitti. Kopuyor, bir arada işte, bir arada işte. Bunlar bir süreç. o defa sonraki yerdeki kadarların günahından dolayı azaklanmış. Yani bir terim iyi bulunur. Bir günlerde var var Bizim o niye ki Hay Allah, niye ki saklamadırlar? Eza alınırlarmış. Onun için pekâbberimizi duyuruyor Allah'tan korkun, <gülüyor> günahları işlemin, Allah'tan korkun, mevzamızı eza alındırmıyor. Kendi mevzası insan gücünü, yani eza alındırmak ister mi? İşkence yapmak ister mi? İşkence yapmak ister mi? Allah'ın işkence, eza yapmıyor oluyor. Bir an işlemiz var, kendisi de zarar oluyor. Karnın dediği anacığı ayak, ayak, babacığı da zarar veriyor, Allah'tan korkutu da onları bilmeyin diyor. De. Demek ki zararın, herhalde, yani günahın kimlere zararı var, geçmiş büyük demekle zararı var. Onun için Allah Müslüman yöntemini bize nasıl versin? Evlatlarımız kademle bir yüklük hakimler göstersinler, ayırlar göstersinler, Günahları bitirilmesin de bizim çevirilerimizi sızlandırılması. Bu <gülüyor> evlatların Müslüman geliştirilmesi çok büyük aziz Şimdi bu hadisleri koyarım ya, aklıma geldi vakit geçiverip söyleyerek, Bugün Ramazan'ın Yarın, Ramazan'ın 30. <gülüyor> bazen İslam'ın farklı başlardık Ramazan'a, bu Ramazan'a beraber başladık. Efendim, beraber, Arabistan'da beraber başladık. Bu sefer, diğer an 2 gün başladık. Bizden 3 gün başladık diye tuydu. 81'e bu sefer. Şimdi, 29 gün oldu ya, bugün. Ee, yarın 30, ara bir aylar bazen 29 çiçekler, bazen 30 çiçekler. Nereden peynir olur Akşam güneşin başlığı yere bakacağım. Herkese çıktı bugün. Bu ibadet. İbadetin vaktini tespit etmek için çalışma ama ibadet gibi. güneş baktıktan sonra ilan ediyoruz görürse. Aa, yeni giden gördük. tamam gel yani bayram. Güneş batıyor hocam. Hocam bulutlar mı görmediniz mi? İstanbul'da bulutlar, Anadolu'da ama İzmir'de. hava güzel. Veya oraları bulutlu da aslında değil. Veya şubat, <gülüşmeler> <gülüşmeler> o da şey yani. Veya ağustos, ağustos, o da değil Veya Türkiye'nin içerisinde var. Ha. Bu göl akşam güneş batırken bir yerden diğerine göç sürüyor. O zaman için o dil artık gösterir yarın artık Ramazan ormamız şevval geldiği yarın bayram olduğu gösterilir. Tabii ilahinin görmesi için neler lazım? Ayın batmasının güneşin batmasına sorun olması zaten. güneşin batmış kaldırıp görülür. Ay daha önce hiç görmez yani. Beraber bakmışsa olmak görmez, Şöyle kalmaz lazım. Şimdi bizim takvimlerimizde yazılıyor ama alıştırmamış. Avrupa, Amerika, Avustralya takvimlerinde hatta bazı gibi bir Ay'ın Doğu Çubatıç'a da yazılıyor güneşin tolucu batışı yazılıyor bile. ayın tolucu batışı de ben size hakikaten buluyor. Neden ne diyor, adamlar ayda ne çizgileniyorlar? Balmı çizgileniyorlar. Bunlar da veya mesleğinde. Çünkü medyeti olaylı oluyor. Hemen ay olduğu zaman şöyle oluyor, olmadığı zaman şöyle oluyor. Bir buçuk metre, iki metre sur çekiliyor. 70 e, kilometre. Deniz, deniz, hadi işte size deniz sabah için deniz gündüz, deniz kapıları topladıkları, deniz kapıları topladıkları, deniz kapıları. Sonra sizde defa oluyor. Onun için bakıyorsun körde, kayıyı sokuyorsun oralardan. Ondan sonra orada biraz soyarlanmış mı, bakıyorsun, körde, denizden ayrılmış, görü olmuş, kayıda karaya oturuyor. Neden? Su verdim. Eksik <gülüyor> Böyle oluyor. Ama ayı ayı ee, ayı doğu, şimdi ayın tasarlarına hesaplıyorlar. Yazıyorlar. Mun set diyorlar. San set güneşin basit. Mun set ayın babası. San Mun raiz ayın doğuşuyor. Ayın doğudan doğan basıdan Ne Şimdi... Ayın batış dakikası, güneşin batış dakikasında evvelsen ilerliyorsunuz. Şimdi bunları şey anlatıyorum bu teknik bilimler. Çünkü <gülüyor> bu, bunları <gülüyor> ancak uzmanları bildirmişler, uzmanları ilgilendirmişler. Seni niye ilgilendiriyor bu cacile bağlı veya bu bağızı dinleyen insanları niye ilgilendiriyorsunuz? Şimdi yarın gün düşürseydim, yarın gün düşürseydim, yarın bir yerden bir haber geldim, Söğüt bayram olmuş. Bir veya, falan bir yerde bayram olmuş diye. Bu kadar hafif geliyordu sizin başına. Söğüt Aram'da bayramı, Söğüt Aram'da bayramı, Söğüt Aram'da niye oynuyorsun? Ne bileyim hani şeyler, Yani soru gibi. Bayraklığı oysuz bak bana, aç olur. Bilmemizlikle tepesine giniyorlar adamın. Efendim, tepesine giniyorlar, bir tepesi bozmuyorlar, 65 gün cezayı Bu, işte bu kardeşlerimiz bu cezaları yemesinler diye yani söylüyorlar. Şimdi yarın ben bir sizin bir da birisi gelip daha görmüyoruz. Daha orkı, filmler, yarın başın film daha hiç var başlamadı. Yardım oynamaya başlayacak. Bu aşam, efendim milletin kulakları bir şey Özellikle türlü ararızdan hidayet gözükmüyor. Görmedik. Ben orada çok bulundum. Bir cebele de yandım. Bir daha eser konardık. O zaman bana ama gördük diyoruz. Görmesin değiliz. bir üç gün önce gördük dedi Efendim? İlahi diyoruz orada. Hastayken yine de bir dakika şey olur, Yani çeşitli ütücüsü bir şey değil, kendilerinden bu Tam zarayı anlamında duruyorsunuz. Kral hastalıkta yarın bayram oldu, İnternet ediyor, terapet kılınmıyor. Yar, yarın gelmiyoruz. Bayramlarının aslında biliyoruz. Takip ediyoruz. Ayın durumunu sabahtan da anlayabilir insan. İnceliyoruz, bakıyoruz. Şimdi oranın halini sizi ilgilendirmek. Kısaca söylemek gerekirse evet, oranın halini sizi ilgilendirmek. Oranın halini onların ilgilendirip onların sorumluluğundan ilgilendirip. Sizin buranın harbi bir dilenidir. birisi böyle Rabahullah'ın başlığı bitti, bayrak geldi, bayrakın orkudurması bilenlerse orkudurdu bile bozmayın. İşinize devam edin, ee, böyle bir yalan yaptı hiç yapmayın diye, şimdi bunu bir iptal etmeniz lazım, e, yarın bir ışık çıkıp da bir e, da bittik, e, orkudurdu boynur derse Hava akşam ilerleyen gün görürsem ayıp ilerliyorum tamam hocam gördüm. Gördüysem zaman Böyle o zaman da bize, şimdi ve beraberliği bozmak <gülüyor> şey, şey, <gülüyor> zorlu değil yani. Çünkü yüzde otlusu bir, bir parçalardır, beraberliği bozmak zorlu Osmanlılar e, ilerleyen durumunu daha atlatmak zorunda bakan, Hasta dağlarının 8 gözleme dayandırmışlar. Halbuki orada gördüğün tefeden görünmeyen durumlar Osmanlı'da da teknik değil. Görüyor musun? Bu tarafta da, kapılma kapısında onlar da görüyoruz ki bu tarafta uygulamışlar. Bir olsun. Kılıç eden küçük bir da bu şöyle bir şey motif bir de tabii bayramda eee bu tuttuğumuz orucular sevamlı dedik, orucuların kabul olması için bir şart var <gülüyor> dinimizde. Nedir? Oruçlar böyle <gülüyor> tabur oldu, sevazlı durur. Bir şartı var, arzu olmasa, kamerler arzu oluyor ya, arzu olup durur. Nedir şartı? Düşünün <gülüyor> biliyor musunuz? Sadakayı fıtırır. Şart sadakayı fıtırırsa oruçlar şey yapar. Onun için bu kadar yaşadık. Yaptığımız her neyse, burada payımız çok ince, daha önceden ne yaptı, en son zamanlarda payı ne mantısa bakildi, e, hakiki payı yok, hakiki <gülüyor> bir bağlamda <bir> <gülüyor> e, <gülüyor> iki kişi, yani bir <gülüyor> da oldu, da onun için arkadan hesaplanırsa bir türlü, buğdaylar hesaplanırsa bir türlü çıkar. Orada Zulut'ta Arabistan'da hurma ormanının birçesinden buğday pahalıdır. Buradan aksine buğday yücük, hurma pahalı. Formadan olunca bir buçuk milyon, bir orada bir milyon. Finans ediyoruz bir milyon. <gülüyor> Hisseleri var. Anlaşıldı. Yani tabi bizimle bir şeyimiz evet. evet, bir şeyimiz Tabi bizimle bir şey evet, bir ama. Biraz i̇şte bir şey de, bir Bayrat namazında bunu söylememiz lazım ama en büyük şeylerden birisi de Ramazan bitiyor şimdi Efendimiz evet. en büyük şeylerden birisi de Ramazan'daki gider <gülüyor> kuyuların ibadetlerin, zikirlenek kurbanların bütün bu tatlı, hoş, sevimli, sevaplı şeylerin Ramazan'dan sonra devamı şart. Dolaylı olarak terakkanı almak için, Hayır terakkanı almak için ama güzel alışkanlıkları ve kazandığı iyi imajları kaybetmiyoruz. Rabzalar sonra bayrak geldi, rabzalı biri, erbil evet, biri, erbil şey yapıyoruz. Bırakın bir imajı terakken, erbil biri, rüklar O da. Çok büyük bırakmamış da, bırakmamış da sağ solada arkadaşlarda söylersiniz. Evetim, genel birinci hadisü Şerif'dir. <cülüyor> İslam'a nasib ol, etme razı ol, beni ne oradayım söyle, beni tekiye nasib ol. Ayşe ablemiz, Rabbin'a etmiş bu ikinci hadisü Ayşe ablemiz çok ayrı bir hanımdır evet çocuklarımız da örnek gösterisi. Hepimizin erkencilik Kur'an'ı geliyor ki henüz burada haluları büyümek için annesi. Evet, sonra o kadar sahadesi var ki, yani beraberdik, rümlü rümlü, böyle bir sahade. Bundan içinde yedi tanesi fetvalı olmuş, yani büyük yapmış. Yani kaldırılık yaparmış çok bilgili olanlar özellikle çok etbar verdiler. Onlar da biraz çok adım. Hadis gidiyor, tefsir biliyor, kuruluk biliyor, Çok şeydir, da çok iyi gidiyor. O devrin iyi kenarında gören, yani o devrin tıp malumatı konusunda da herkesin kaybet edeceği kadar bilgisi yüksekmiş. Bu çocuklarınızı da söyleyin, kızlarınızı da söyleyin, bizim annelerimiz örnek büyüklüğümü söyleyemiz de hadi bakalım, kendinize söyleyemiz deyiniz. Hadis var, Hüla'yı demiş, muhacifçilerin de duyuruyor ki, yine İslam'a tercih değil, temiz İslam'a tercih temiz, bir şey demek yani, magne ma ma temiz olmak ...esafette tecrübe temiz olmak demek. Makine, yani üstünün başının kibir olmamasının eminim eşyasının... ...kibir olmamasının saçının başının eminim <gülüyor> olması yani, demek. İslâm temizdir. Tek tenaz da bu. Madem temizdir... ...siz de Hüslâm'ın sınır, siz de temizdir. Temiz olsun. Yani el çift temiz olsun. Saçınız temiz olur. Dişimiz, kulağımız temiz olsun, komutanımız, kasır, kasık aramız temiz olsun, ayaklarımız temiz olsun, çaraplarımız temiz olsun, evimiz temiz olsun vesaireler. Çünkü, benim de bu, derde bu daha cennete ciddi, cennete cennet. ancak nazik olabilirdik, temiz olabilirdik. Temiz olabilirdik, nazik olabilirdik. Gayreti bürüz cennete cennete girmeyecek, diye illa nasıl bir durum olacak, nazip olabilirler. Nazip yani tertemiz olmak, ak olmak, parasit değil, zengin kişi değil, güzel bir il mezhebesi değil. İnsanın eski fıskı bir yabalısın bir şeysi olabilecek ama temiz olur, yıkar, Hz. Ömer'i takip ederken çatırdaki 4 yasımda 12 tane yaman saymışlar. Yaman'ın Kızı hafıza var dediz. O da var gelin. Kızı. Emre'in bir gün olduğu zaman demiş ki ya tepirelindeki dolayı dedik. bu mahalleyi dedik. ya Artık Allah'ın iktidarını genişletti, bak fikirler oluyor, yüzyat oluyor, bereket oluyor, ticaret oluyor, devlet büyüdü, koca efendim, Arabiler ne dolduruyor, oralarda verdiler geliyor, yani eski gibi Medine'de böyle binlerden süren açlık durumların falan yok, biraz güzel tatlı yiyecekler bilirsen, biraz daha böyle kabalık olmuyor de de hmm. diye söylendiysen Haşit olmuyor diye söylendiysen diye söylendi babası da ama kabak gibi diyelim ki köylü dağlı gibi gidiyor kabak gibi gidiyor, evet, yabalık gidiyor dediğinde kuru Haşit evet, az böyle tek evden bir de, bir de, bir de ben onun için böyle bir şey yapma. Bağışla müşahit vesaire. Müşahit. Böyle. Diyorsan. Demiş ki, o bağışın ki ilanesidir. Seni, seni bir iddata geldi. Senin, senin bir iddata davranıyor. Kılın acı. böyle güzel söz söyleyelim. Ümit, ümit, müminin yanında kalırsın. Hatta belki seni işlerine da yani yani ne ne dedi bizliklolda yani bildiğimiz bir şey var yani bildiğimiz olur diyeceğiz en o da ne evet, diyor senin senin etinize dava ediyor diyor yani ona şey hava ediyor diyor Resulullah, hayatını yiyorsun yanında yaşarını diyor Resulullah, ne dediğini hiç biliyorsun. Yani güzel bir sesler, güzel bir sesler yeni mi? Bu kısım dedikleri biraz daha cenni şey mi? Söyle. Günden biraz mı mesela? O kadar çok. Mesela, şey, ağlamış. Hapsalatın olsun. Bir keresinde, ...şeyler Hadi söylersem bize gelen yine böyle böyle faydalar gelmiş. Hani vardır, ve ikmal etmiş. Gelmiş. Elbette geldi. Ben ben paltonu giyip atıp elimi ne bakmış. Kendisi geliyor. Ferhat'ın Bakmış demiş. Sonra bunlar eksikti. Demişler ki, kızınız dizini gönderdiği duymuş. Al. Hemen de eşitlemiş. Bunların bir kadar bilarmış. Ne kadar Yardım edemeler, avrum edemeler. Kızına haberi bitermiş. Demiş ki, bir kadar para verecek. Demek ki, dediğin ki, Kimse da para yani. Yani bir zamanın birisi yaptı, şu anda paralel dünyaya adam olmaları, şaşkın sorusu, kesinlikle, her bakalım para mı yemiş? insanlar, böyle şey yaşamışlar. Heh, yani yamaçlı olabilir, eski olabilir ama ne olur? Nasıl oldu? bir bir var, efendim. Ben neydim bu? Nasıl boradım? Hangi şeyi temizliyordum? Temiz olan, olan. Pis odanın kadar evinden bereketi değil mi? Evimiz pis ise, her gün süpürüzü, bereketi götürürüz. Sürpürüzü var, çöpçök var. Pis, paşanlı, bereketi gelmiş. Yani o bakımda bizim köylümüz bile olsa, kukaramız bile olsa evdeki bir tamam mı? Kas yeri bizimle sandalye yapmıştır. Efendim tahtalardan çevelem yapmıştır, çakmıştır. Evet bizim için konuşuyor ama yemiyoruz. Yamaletli yer ama yemiyoruz. Çorap gecelimizde ne var? Çorabı ama çorabı temiz oluyor. Öyle ki, çorap giyiyorlar ki yani odunla caminin içine adım attırdı, ayak bir bastırdı, adım uydurdu. O adamın o ayak koktu artık gün çıkmaz. Determiyen neyde başlayın. Veya da çıkan ya. 3'e biraz çıkartır. Çıkartır. Ondan sonra hep de gelir. Şu şeyler hep hamurun içine pis ıslak köratörü evet altın içine şey yapma. İşte temizliğe büyüklüğünü çok dikkat etmiş. Gıdalı teyit olması. Ben hatırlıyorum, tavuğu kesince bir hafta çekecek Yani bilip evliler yerleştirme kesilmek, şehir eti kendisi olsun diye, bilip olamadık bazı şeyleri diye salma tavuğu tahsetenler de bir hafta daha çekecek İkarlardır, İkanlardı. içtirmekte şahlama vardı. Çocukların büyüklüğünde, büyüklerinde çamaşırlarını aynı yere koymazlardı. O biraz şiştiydi olur, takardı olur. Ayrı buna ayrı hükmet buna ayrı Bunlara çok dikkat ederlerdi. Şimdi yeniden, daha et. Bunları çıkardaki öğrenmiştir. Biliyorsunuz, biliyorsunuz. Birisi o kişilerin de hayran, yani, böylece ama köyününün temizliğine, evrenin yüzlerine hayranlık. Kapısının önünde burada da böyle. Böyle yoktur. Ama şu her seyine, her seyine Kızın kapısının önünde çıkırsa, sayık O kapısının önünde çıkırtması da zaten Peygamber'in e için tavsiyesindir. Kadıncağız, bahanelerini engelleci alıp, kendini duvarda bir cibadan eder. Eşleşmek, pis gibi güvenmek, tembel olmayın, kayınbirader Fakat başka bir şey yani seninle işlenki bir alıyorsun, duvarlarda yoksun, şunu yapıyorsun, çubuk ediyorsun, sürüyorsun, sürüyorsun, tembel yani kiracı falan mikropları grupları bir şey değil. Kışın da olacak yani, biz pas kışın da İnsan fakirle ulaşacak ama e, nasip olur. Ağzı nasip olacak, büyüdü nasip olacak. <gülüyor> Bakın efendim, biz çok genişlerle büyülerin kokuyduk. Efendim biz e, bazı yerlerin kıllarının seçilmesini e, tavsiye ediyorduk. Yani şakal kılasıdır e, bazı yerlerin yapıyorduk. Kısaltıdır mesela, koltukatlar kazıktırır, kazıklar kaz yani pislik bir tırnaklar kesilir. Bunların hepsine dikkat etmek lazım. Pırıl pırıl tercihli olur. Çünkü temizler çözüldü. Aslında üçüncü hadis-i geldi, kaçırdı. Yine için Türk olalım. Yardım, İsveç'in yürüyen karnını sıkılıyor. Yurt olarak, ameliyat ve hese sahibi. Demir Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifini ezberden kırmıştım. sırada varmış. Ahmetler, orası. Hazreti tıkan şöfbe günde bir kadroldur, yükseltirdim, yükseltirdim Allah'ın vereceğine. Ben de Ahmet'in oraya rev oldum ve de o dergaha olmayı seviyorum. Oruçlu diyorum buyurmuş. Ramazan'dan sonra inşallah siz de fazla var onları tutarsınız. Dün bir oruç. Ramazan'dan sonra bir karşılaştığımız olur. Şevval'in avru günü olur. Sık da ilk şevval'da. Ramadan'dan farklı olarak ilk şevval. Şevval'de Ramazan fercam olur. Yani amava şevval üç tane dilecek. <gülüyor> Şevval'de avru günü oruç insan 2 oruç tutmuş gibi olur. Var ya o bir arada avru günü oruç tutar şevval'in. Efendim evet, böylece o sevamlarına kazanacağız. Yemesi bu. Mecpece bir saldırı. Ayrıca tutalım. Ayrıca tutulabilir. Şevvalin altı günü orucu ile Mecpece tutulur diye bir şarkı yapıyoruz. Şimdi i Şevvali tutup tonsuz daha O sevamlarına kazanır. Bir gün de orucu tutmuş gibi oluyor insan. Şeyi, Ramazan'a bile altı günü Şevvalin edebildi mi? Oruç, bir gün kadar bir gün sonra falan ki her hafta bir hafta ileride falan. Yani burada bir gün en az Ramazan ayında bu sinemka falanları önce yani 60 oluyor, 6 gün de şablonu o da 60 ile 5 çıkıyor Yani kişi bu sisteme işe işte bir yandan hatırımızda olsun. Bir de çok işte devam etmeye çalışır. Bu oruç herkes insana zannettiğinden, her birinin durumları, insanın böyle ruh halindeki insan gibi, herkesin İslam'da hem... sevabı <gülüyor> hem... i̇şte çok özel. Birader yani, Dinler, haklarlar, la yürütü fiş, laf-ı hatta yürüt böyle vele vele vele bir hadis-i şeriflerdi. Bu da şunlar olmakla ilgili. Diyor ki, şunlar olmamış sana hak, hakler isterler. De. Hak değil, tek yanım yoktur, <gülüyor> Akdet, yani e, şünneti yapılmış bir saniye. Hakayi bir saniye, şünneti yapılmış, şünneti yapılmış, Şimdi akdet, İslam'a geldiği zaman o haline bırakılmaz. Devamlıdan hakayi bir saniye, şünneti yapılır. Akdetin ve şünneti yapılır. Yani, e, e, kılıfı kesilmemiş olan, Teşekkür ederim, şimdilik yapılır. Ne zaman var birerde sen o sen elinde diyorsan, sen birşeyin altında ulaşmış biliyorsun. Sen birşeyin altında ulaşmış biliyorsun, sen birşeyin altında ulaşmışsın diye. de birşeyin ulaşmışsınız. Müslümanlar, İsa'nın. Yani Hazreti Ali Efendimizin oluyor. biraz az oluyor. Adam Müslüman oluyor. İran'a gitmiş, birkağı oluyor. <gülüyor> Bir vazifte, İslam'ın güvenliği insan Tamam mısın? İslam'ın de, bir de sürekli oluyor. Akıl türlüyle uçak ulusak meseleye gelir. Şimdi, devlet temiz bitmiş. Şimdi de olmayan insanın, o idrat bahanlılıkları, en et en şimdiden de o kesilmemiş olduğu için Hı. orada bir kalıyor. Hem mikrop oluyor. Mikrop duyuyor Çok zararlar var. Senizde zararı var, evlisi içine zararı var. Çok zararlar var burada. Evet, pislik oluyor. Pislikten temizim gibi olduğunda bu iş başından halletiyor. Küçük yaşta. Sünnet oluyor. Sünnetin yani de mümkünse, bu yollar elmeden yapılması lazım. Çocuğun ağrı evde böyle şey olmasın. Onu her zaman söylüyorum. Bir de biz işte, de artık sünnetin diye alışıp, büyüklükler paylaşabiliyor diye. Sünnet olacağı zaman da şöyle üç takı oraya, Ayağını açıyorlar, ayağını açıyorlar, karnını sılıyorlar, davetini sılıyorlar. Herkes herhalde geliyor. Herkes evet, evet, bir evet, evet. sünnet ediyor. Olmaz. Olmaz mı? İsa boyun değil. Avrupa harfi, edilerek sünnet olur mu? Olmaz e, Yeni bir çifti oda, mağdur. Millet bilmiyoruz. E binden burada, Öyle açıp sünneti yapıyorlar, bir tane orasından bakıyor. Kızlar ne diyor, ne oluyor diyor, o da bir sünnetçi koyuyor. Hiç, oradan o zaman o, o, o, o da merak ediyor. bakıyor. Ondan Osmanlılar da nasıl Dört, var. Dört, yört bir sünnetçi biliyor, o kadar. Vazikasını doktor gibi yapalım, barajayınız düğün Tamam, güzel bir şey yapmıyor, olmaz. Niye olmaz? Küçüğün ağırlık bir tek büyüğün aralarını diyor Küçük küçü yani, yok. Çıksın doğmuş olmaz. Böyle yapabilir doğru Doğmuş yetiştiriliyorlar efendim. Havamda babamda, peşkamaksız, <gülüyor> efendim. Bu olacağı Olmaz. Küçük aralarını da büyüğün aralarını diye göstermemesi lazım. Hünmetini de lazım onun için. Bilindik olması yani bilinmedi de olması değil ama adam benim yüzümden istemem olduğu 60-70 o da Orada kasıkların kazırdığı kazımlarları, bundan elde edilen Evet. Burada bıraktım. Ee, bir dört diye inledik hatta bir bir sorun. Eğer uyuran kişi bu şey, ki, peygamberler kadir devlette 40 de sonra bırakılmazlar. Değil. peygamber kainette 40 günden sonra bırakılmaz. Eee ne yapar? Allah'ın huzurunda huzurunda Allah namazda niyazda olur. Allah'ın huzurunda iken de her şey Su sorun yüklüklük, kıyamet okudu geliyor Yani, Cenab-ı e, Mevna'nın yılanından ama aslında oradaki bilgi, böylece vermek için oluruz yani, esas bilgilerle onların asıl yeri, Cenab-ı Mevna'nın, buyuruyoruz, dilerim için, oradan da, Mevna'ya piyasa meşgul oluruz yani, oluyoruz. Allah'tan vermek için bu bizi, Peygamber Efendimiz'in, İşşafak'ın üzerinde, onları da ibadetlerini namazları oruçları da onun bir söz söyleyebildik. ki bu atlarına, çok çok inibildi, e,